Radyo Tiyatrosu stasyon şefi Yazan Joseph Rod çeviren Kamuran Şipal Uygulayan Ergun İnce Yöneten Deniz Gökçer Efektör Yüksel Doğru Oynayanlar Anlatan Sadrettin Kılıç Adam Felmarayer Numan Pakner Valevska Ayda Yüngül Keli Felmarayer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 nasıl olmuş Bay Fermerayet? Tam bilemiyorum ama anladığıma göre yanlış açılan makas sizin. Hakikaten. İlk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bu kadar yaralıyı bir arada görmemiştim. Ölen var mı acaba? Ölen mi? Buradan kaç kişinin sağ çıkabileceğini sanıyorsunuz? Biz ancak ateşi ve makinesinin cesedini bulabiliriz. Ama daha çok ölen vardır. Şuraya baksanıza. Koca vagonlardan geriye yalnız yığını kalmış. Daha kötüsü olamazdı herhalde. Allah'ım Allah ne korkunç bir şey bu. <gülüyor> Efendim açıklaki yaralıların kaldırılmaya işi bitti. Hepsini arabalara yükledik. Görünürde başka yaralı kalmadı ama enkaz altından çıkabilir. Bu yaralıları ne yapacağız efendim? Ne bekliyorsunuz? Çabuk hastaneye götürün onları. Birkaç kişi de onlarla geçin. Yıkıntıları kaldırmaya çalışsınlar. Hata yapmamalıyız. Gözden kaçan kimse olmasın. E, e, bu tarafta kimse kalmadı galiba ama arka tarafta olabilir efendim. Pekala pekala. Arka tarafa bakın öyleyse. Ne duruyorsunuz? Ben de gidip bizimkiler ne yapıyorlar bakayım. Ne biçim Kaza bir kez daha kontrol etmeliyorum. Evet. Şurada duran biri var galiba. Bir kadın bu. Nasıl da görmemiş hiç kimse. Kazan mahallinden uzaklaşmış. Buraya nasıl gelmiş acaba? Allah'ım. Ne kadar güzel bir yüzü var. Bu kadar pahalı bir kürkü olduğuna göre de çok zengin bir olmadı. Ne kadar genç ve güzel. Islak bir müşi bir Ama bu Ama bu yaşıyor Nabzı atıyor. Ama... Ah, bir, bir şeyim yok. Oh. İyiyim. İyiyim ben. Ayağa kalkabilirim. Dur, durun yardım edeyim size. Bir dakika. Şöyle. Evet. yaslanın bana. Şu kürkünüzü de alın sırtınıza. Tamam Şimdi nasılsınız? Ee, i̇yiyim. Gelin. İyiyim evim. Gelin yassanın bana. Gelin şurada bir makasçı gülbesi var. Oraya götüreyim sizi. İçerisi sıcaktır. Üşümüş olmalısınız. Bana yaslanabilirsiniz. Çok... İşte bakın. <gülüyor> bakın burası sıcak ve aydınlık. Teşekkür ederim. Ben. Siz burada dinlenmenize bakın. Ben hemen bir doktor çağırayım. Hey!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 Bayan, iyi misiniz? Evet, galiba. Durun bakayım şöyle. Elinizi verin bana, elinizi. Evet. Tanrım, ne harikulade bir kadın. Bütün hareketlerinden ihtişam ve zelafet akı. Hayatımda gördüğüm en güzel kadın. Evet, tahmin ettiğim gibi. Ben iyiyim doktor. Evet, hiçbir rahatsızlığımız yok. Zararsız bir sinir sarsıntısı.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 Yine başladı Biri susuyor öbürü başlıyor Gel bakalım bana Hop gel şöyle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 tıpkı papatya konuş bir kelebek gibi. Siz miydiniz? Ben şey sizi uyandırmak istememiştim. Özür dilerim izninizle. Yok yok gitmeyin. Beni siz uyandırmadınız. Otursanız lütfen oturun hadi. Peki. Size bana karşı bu kadar iyi davrandığınız için teşekkür etmek istiyorum. Yok canım teşekkür edemez. Hepiniz çok iyi insanlarsınız.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 Nitekim günün birinde İtalya'dan koyu mavi bir mektup geldi. Bunlar da ne adam? Bak kontes Balevska'dan geliyor bütün bunlar. Şu mektup da bize teşekkür için yazılmış. Ah, ya bu meyve dolu sepet? Aa, bunları ikizlere yollamışlar. Bak bu sarı gül buketini de sana yollamışlar. Balevska'nın ah. kocasının minnet duygularıyla. Çok nazik insanlarmış doğrusu. Bizi unutmamışlar. Aradan o kadar zaman geçmişti halbuki.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 Ne güzel bir adı var. Şu meknubu yazan onun elleri miydi? Allah'ım ilk defa kaza yerinde kürkün üstünde hareketsiz dururken görmüştüm onu. Pırıl pırıl gümüş iyi eller. Onları o zaman öpmeliydim. Evet o zaman öpmeliydim. Adresleri var mı? Biz de onlara yazardık. E, hayır yok. Devamlı seyahateler nasıl adres yollasınlar ki? Belki yine yazarlar.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 Yok yok yok hayır. Bunu daha sonra söyleyeceğim. Önce sen şu boşanma işini hallet de. <gülüyor> Peki. Nasıl istersen canım.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 Artık rahatladın mı? Evet rahatladım. Artık benimle kalacağın için çok seviniyorum. Hani bana bir şey daha söyleyecektin? Evet. Ee, şey. Ben bir çocuk doğurmak istiyorum Felmar Ayer. Çocuk mu? Bunu ben de isterim. Ama bu şimdi... Yani acaba zaman... Ne olur mı? ne olur evet de. Çok istiyorum. Peki peki. Madem ki çok istiyorsun... <gülüyor>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 Çok kişi de senin durumunda Valevska Bu savaş yüzünden bir sürü insan sevdiklerini kaybetti Çok kişi acı çekti Ama bizi birbirimize yaklaştıran da savaş oldu Evet hayat böyledir işte Sen Maraya Ne dersin? Gidip bir güzel kumar oynayalım mı? Monte Carlo'ya gelip de kumar <gülüyor> oynamamak ayıp olur Peki gidelim öyleyse Ama biz sürekli kaybedelim oldu mu? Ya, neden? Aşkta kazanırız da ondan <gülüyor>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 Kocanız Kont Balevski'den haber getirdi. Aman Allah'ım. Kocam mı? Evet efendim kocanızdan. da. Ben birden çok şaşırdım. Kusura bakmayın. Gelen kimmiş Balevski? Şey bu bay... Kirsa Şibir efendim. Evet. Kocamdan haber getirmiş. Ya öyle mi? Evet devam edin lütfen.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 Sen sevdiğini biliyorsun Felmer Ayer İşte tren geliyor Felmer Ayer çok heyecanlıyım Hadi Gel arayalım Onu görebiliyor musun Felmer Ayer Hayır sadece fotoğraflarından tanıyorum ah, zaten Unutmuştum ama o bizi görür herhalde Hadi Gel şöyle ileri doğru yürüyelim <Gülüyor> Felmer Ayer Ne var o, o, Orada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 Valievski sevgili. Merhaba sevgili. Valievski. Valievski. Sevgilim ne yaptılar sana? Eve gidelim Valievska. Eve gitmek istiyorum. Peki. Peki gidelim sevgili. Oh.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 benim gibi daha niceleri vardı ayakları kolları kesilen Berbat bir şeydi Tanrım bir daha o günleri göstermişsin Çok yorgunum Valevska Uykum var Beni yatırım biraz dinleneyim sonra bol bol konuşur Sevgilim tabi tabi Fermer Ayer Gelir misin? Evet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 Şu gastıkları düzelteyim sevgili. Ben artık gideyim. Rahat mısın Valevski sevgili? Rahat mısın? Evet canım, iyiyim çok iyi. hayır olsun <Gülüyor> Valevski, bir tanem seni ne çok özlemişim. Ben de seni özledim bir tanem. Öylesine gözümde tüttüm ki. Sevgilim, sevgilim. İyi uykular.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 Valevska, Ayda Yüngül. Kelifel Fermarayer, Seval Gökçe. Kont Valevski, Ali Sürmeli. Doktor, Ertuğrul İlgin. Çavuş, Pekcan Türkeş. Ses, Tunç Günbay. Hizmetçi, Ayten Üncoğlu. Radyo tiyatrosu son erdi.